Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Hayatın sesini. Yazıklar, espirler, şakalar buyursunlar efendim. Ne oldu? Bu da güzel şarkı. Bu da güzel şarkı. Evet, ben çok kötü oldu. Yanlış bende mi diyor? Emir Ongu biz şey yaptık yani. Vallahi hakikaten. Biz soralım aslında. Yanlış mı yapıyoruz şu anda yapıyoruz şu anda Hakikaten belki de büyük yanlışı biz yapıyoruz. Abisi bu çok hasta bu. Bu minnoş geldiğinden beri karnı ağrıyor bu. Aa, a karın mı ağrıyor? Çok karnım ağrıyor ya. Gerçek hastalıktır karın ağrısı. Böyle şey spazm spazm. Burulmalı mı? Burun, çok burulmalı. Hmm. Akşam 5 kilo çilek yemiş. Herhalde çileği fazla kaçırdım dün akşam. 5 5 <gülüyor> kilo normalde daha önce de 4.5 kilo falan yemiştim ilk Hiç defa 5 kilo, kilo beş yediğim için böyle oluyor. Herhalde ondan oldu. Çilek yapar mı ya karın ağrısı ve böyle bir 5 şey kilo herhangi bir şey yapar. Yani sen makarna, makarna peynir <gülüyor> mesela 5 kilo değil canım da. Yani böyle bir şey oldu ya. Yani. 4,5 Oktay bir kase olarak söyledi Ne kadar yedin? Yani çok yedim dedin de. Ee, Muhalle bir kasesi olmaz. Ee, nasıl? Salata kazanla kasesi. anlat kazanla. Aşure kazanım mı mesela? Komşunun getirdiği aşure, aşure tabağıyla mı? Oktay sen bir ilginç on, hikayem vardı. hani bir büyük. getirmişti komşu komşuda öldü demiştin. Hangi hikayem ya o? Hatırlayamadım. Yani, komşudan kazan almışsın. Ben Bunu... o... Bana mı anlattın? Kim <gülüyor> mı anlattı? Ya? Kim bana anlattı? anlattı bana, bana. Bana. Anlat. Sana mı anlattım? Sana mı anlattım? O bana, bana söyleseniz ben hikayeyi de hatırlarım yani. da hatırlamıyorum kime anlattığımı. Hani, sana <gülüyor> mı anlattım? Hayrı mı anlattım? Bir narı sana mı anlattım? E yemiş mi? Ne anlattı sen? Sürekli konuşuyorsun, bir şey anlatıyorsun yani. Değil, ben anlatıyorum işte abi. Ya, vallahi ne kadar yedin oktan. Karnım <gülüyor> ağrıyor diye 2 anlatan anlattan adam ben <gülüyor> <gülüyor> bunu da bir gün unutacağım herhalde. Yani o yüzden şöyle söyleyeyim oktan. Karnım ağrıyor Didem diyene kadar mı yedin? Yoksa gece oldu ya. Hmm. Her i̇şte şey geçir kırın oldu. ağrısıyla kalktım. Sabah sabah herhalde herkese radyoyu kapattırdığımıza <gülüyor> göre <gülüyor> Kendi içimizde sohbetimize Yayınımızı yapabiliriz. Evet hoş geldiniz. Ee, bomba gibi fişek gibi bir alt takımıyla e, karşınızdayız. Yüzümüz. Programlar karşınızdayız. Hafif karın ağrısıyla <gülüyor> olmakla beraber. Evet buyurun Fahri Bey. Şehzade ikinci saldırı gerçekleşti dün Hayda selfici şehzade mi? Evet, selfici şehzade Telefonunu de... kırdılar daha ne istiyorlar ya adamın Şimdi de kılıncını kırdılar Allah Allah Evet dün belindeki kılıcını kopardılar Artık e, başında polis bekliyor e, selfici şehzadenin <gülüyor> başında <gülüyor> Böylece selfici şehzadenin başında bekleyen polis en büyük cezayı. O, o da çok güzel bir heykel. O da mı heykel? heykel? Onun da heykel yapsınlar. Başında yani. polis vektörü değil. O da mı heykel? Yok vallahi kanlı canlı son derece şey. Aslında yani güzel. Eskiyle yeniye bir arada e, kombinledikleri hoş bir görsel olmuş. Birisi Zaten şehzade derisi. boşu boş bırakılır mı ya? Onun başında birkaç koruması olması gerekmez mi? Tabii canım şehzade dediğin şey. Yeni şerif veya polis. Veya zabıta belediye şey yapıyor Veya zaptiye. Zaptiye. Ne kadar güzel söyledin. Vallahi işte böyle bir vandal haberiyle başladık. Bakalım kıracak başka nesi kaldı. Aslında kırılacak herhalde başka da bir şey kalmadı hep böyle şeyleri. Kolaylarına giden şeyleri kırmışlar. Kılıç olunca uç orada. Kırılabilecek da. yerlerini kırmışlar. Kırılabilecek bütün yerlerini kırdılar. Ee, bu da ne deniyor buna? Performans sanatı deniyor veya vandalizm. Performans sanatı bu değil. Evet bence de bu değil. Çok ayıp. Hiç yakıştıramadık. Bir de hangi şehzade olduğu belli mi onun? Selfie çeken şehzade. <gülüyor> Selfie çeken hakikaten. Ayrıca. Selfie çeken de yani hangi şehzade? Ha kimi temsil ediyor mu? Hı -hı. Şeyin gençliğini temsil, temsil ediyor. değil ya. Kim yani kim? Şey galiba Kanuni'nin o şey olan oğlu var ya. Va vali Mehmet olarak mı Günsür gönderiliyordu mu? şehzade? Mehmet Gülsürmuştu. Şehzade vali olarak falan gönderiliyordu değil mi? Şeylere, illere, değişik yerlere. Değişik yerlere vali olarak atalım. Bir yere vali olarak göndermişti. Ha kendi kıraşı oynamaktan ne vergi toplamış, ne tumarlı sipahit. Babası Suriye, yavrum tımarlı sipahit. Babacım Instagram'dan bir dakika, dur bir saniye. Selfie mi çekiyorum? Onu zaten temsil eden. Ondan sonra babası boğdurmuş. Evet, öyle bir sıkıntıları var şehzadeler. Evet, yani selfie çeken şehzadeler çok fazla yaşamıyor diye duyduk biz de. Ee, şey tüm şehzadelere e, duyurulur. Duyurulur. Lütfen işinize gücünüze bakın. Öyle selfie ile efendime söyleyeyim kendi kırışla ömür geçer mi? Geçmez. Geçmez. Ondan sonra gelirler heykelinizde e, telefonunuzu da kırarlar. Fahri atlas Babası şehzade kıdırmış. mi? Atlas şehzade mi? Şehzade sayılır, değil mi? Ya, sana göre soruyorum tabii. Yani hani bize göre değil de Yok. sence şehzade mi? Yok varis. Deniz atlas. Varis. Benim varisim direkt. O başka bir şey canım yani şehzade olup varis de olabilir. Tahtamın varisi o zaman yani şehzade tamam şehzade ben sevmiyorum şehzade şey oluyor. Bir şımarık bir şey geliyor değil mi aklıma? Yok yani. Ya böyle daha doğrusu şehzade gerçek şehzade olmayıp da tabii biri bir çocuklara şehzade denince o çocuklar böyle bir genelde şımarık oluyor da. Ha, yok bir tane olunca zaten otomatikman şehzade. Sayıya mı bağlı? E tabi birkaç tane. Çünkü bir tane olunca boğdurma gerilimi olmadığından rahat rahat Rahat. Kafamız rahat en azından. Ay kardeşiyle kavga mı ettiler? Ne oldu? Ne bitti? Ay ne yapsam falan de hiç ikilemde kalmıyorum. O yüzden rahatım. Ama sağlıklı olsun da e ister tabi, şehzade tabi, tabi. olsun ister... Ege'nin durumu piremsiz. daha zor. Hakikaten de bu durumu daha zor. Onun hiç şehzadesi yok. Ama bir şehzadeye de yani bir gerek var mı? ailede şehzade olmak için <gülüyor> krala ihtiyacım var. Zaten kralın kızıyım. Kralın, kralın kızıyım. Ne oluyor? Benim damatlar oluyor. Damat da boğduruluyor. Tabii Benim canım Osmanlı tarihinde hiç rahat etmeyin diyeceğim ben Kalba zaten. Geldi. Boş zaman geçirme şeyi gibi bir durumu var. Adam Kimi boğduruyor. boğdursak? Bugün de bakalım sürpriz Kimi boğduracağız, kimi boğduracağız diye. Diyet yapanların en büyük sıkıntısı aç kalmak diyen Amerikalı beslenme uzmanı Barbara Rolls. Çok güzel söylemiş ya. Bugüne kadar hep bu atlanıyordu yani. Diyet yapalım, diyet yapalım ama aç kalmadan diyet olmuyor. Oluyor. Oluyor. Oluyor. Sevgili Nijal, çok özür diyorum. Bir plajalat. Canlı alet. yayında bir ilk mosmor oldum. Barbara Rolls. Demiş ki besinleri azaltarak yapılan diyet ilk başta kilo verdirir ama ama demiş uzun vadede ne olmaz ifla olmaz demiş şey, başarılı, başarılı olmaz başarılı demiş. olmaz olamaz ne yapacağız ki? barbara Hah, öyle söylemişler ne, ne, yapacağız, ne barbara yapacağız barbara, barbara. E, volumetrik diyet var demiş volumetrik diyet mi bu Amerikalıların Canan Karata'yı mı barbara valla benziyor da. O bakayım. da ilerlemiş. Nebahat Çehre ile karşılaştırırsan Tam hangisi bak. daha genç gösteriyor Oktay? <gülüyor> Barbara mı? Nebahat Çehre mi? Nebahat Çehre tabii ki. Tabii ki. Nebahat Çehre tüm zamanlar. Yanına 19 yaşında genç kızı koy. Gene Nebahat Çehre. İşte bakmaya gene gerek yok. Nebahat yok. Çehre. Bu sorunun cevabını vermek için bakmaya gerek yok. yok Nebahat Çehre söz konusuysa. Her şey teferruattır. Cevap belli. Volümetrik diyette Barbara Hanım düşük kalorili, tokluk hissi veren lifli gıdaları arttırarak. Makarna. Ee, bol bol porsiyonu arttırarak yiyoruz demiş. Ne yiyeceğiz peki? Lifli gıda, Lifli gıda dediğin mantı mı? Tofu mu? Lifli gıda mı? Lifli, Lifli gıda. Mesela demiş ki otur 1 kilo 5 kilo çilek ye demiş mesela. Öncelikle demiş herkesin tabii kişisi, kişiye göre değişir demiş. Ama demiş, şöyle bir şey söylersem. Demiş, tokluk hissini yaşarken aynı zamanda kilo verir. Mesela 15 tane üzüm. Tartıda 100 gram geliyor ve kalorisi 70 kadar. Eyvallah abi. Ta Doğru mu? Doğru. Doğru. 15 tane kurutulmuş üzümse en fazla 20 gram geliyor ve onun da kalorisi 70 kilo kalori demiş. Haa kurutmadan Allah. yiyin diyor. Hemen bol bana, bol tutsun diyor yani. Taze diyor. taze Uktay, bol bol yiyin diye, Uktay, diyor. Ne diyor Bilmem ben anlamadım da siz anladınca ben de anlamış sayıldım gibi oldu. <gülüyor> Anladığım kadarıyla millede ya, şişkinlik yapsın Bir diyor. avuç kuru yüzüm yiyeceğine diyor koza, koca salkımı ye diyor bak bakalım diyor volümlü de hacimli yiyin diyor hacimli diyor. Hacimli yiyin La, ne hacimli, ne? Hacimli, hacimli yiyin diyor. Barbaro niye böyle karışıyor hacim <gülüyor> diyor. Barbaran manyak mısın sabah sabah diyorlar Hakikaten Barbaran'ın şu anda güvenilirliğini tamamen zediyor hmm. Ondan sonra Barbaran'ın bakayım ne demiş Dengeli bir dünya demiş Yasak çözüm değil demiş Ya ne diyorsun Barbara ne yiyeceğiz diye soruyor Seçimlere değil, mi hazırlanıyor bu kadın ya Yasak demiş çözüm değil demiş Ondan sonra dengeli bir dünya olacak %10 demiş %10 barajından da bahsetmiş mi Başkanlık sistemine gelmiş mi Hmm, ya, peki demişler. volumetrik diyet dediniz demin demişler. Evet öyle bir şey dedim. ne, demek dedim, ne oldu zoruna mı gitti demiş Barbara. Ağzı da bozuluyor hemen sinirleniyor. Ne demek o demiş. Yaptığımız çalışmalarda kaloriliğin yoğunluğunun insanların yeme alışkanlıklarını etkilediğini gördük demiş. Şöyle bir durmuş ondan sonra. Efendim demişler. Hacimsel <gülüyor> diyet olarak ifade edebileceğimiz volumetrik diyette temel prensip kişinin kendini doymuş hissetmesini sağlamak. Doluyorsun tamam yani. Tamam mideyi doldur diyor işte. Bol, bol bol yiyeceksin diyor yani. Bol bol yiyeceksin diyor. işte kuru bir tek kuru gıdalarda o var. Bunların yaşı daha hacimli olduğu için mesela salatalık kurutuyorsun. A hacim, hacim kaybı. Böyle hacim, hacim kaybı. Hem görsel hem beyinsel olarak tatmin olması lazım diyet yapan kişinin öncelikle kilo vermesi için demiş. Lifli gıdaları arttırın. Porsiyonunuzu büyütün. Ee, tabii ki demiş. Öncelikle bir uzmanı ile beraber çalışsın demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Monkey's devam edeceğiz. Buyursunlar. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar modern sabahlar. modern sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler 8.36 oldu saatimiz. Salı sabahında espriler şakalar tap kıvamında gömdüzü masmavi Baktınız mı hiç gökyüzüne? Gökyüzü, masmavi, pırıl pırıl güneş. Hiç bu kadar berrak bir gökyüzü görmemiştim. Bugün altında ne yaparsak hep HD ona göre. HD kalitesinde bir gün yaşayacağız diyebilir misiniz Ege Bey? Böyle hareketlerinizi e, şıklardan seçin. Lütfen. İki ya da üç gün olur senede. Ankara'da onu kaçırmayın yargı geleceğiz. Aman gördüm. vallahi hakikaten HD kalitesinde kaç gün yaşıyoruz. Hep böyle flu hep affedersin görüntülerde bir titremelerdi. Bugün bambaşka pırıl pırıl bir güneş dediniz onunla ilgili bir de güzel şeyin var senin şarkım var onu da şey yap birikbahar sabahı, sabahı. Evet. güneşle uyandın mı hiç <gülüyor> çılgın gibi koşarak <gülüyor> kırlara uzandın mı hiç Emel sayın arkasında selçuk tekay <gülüyor> Her ama mükemmel. Dolu ben sana mükemmel peçine, formülü söylüyorum. Uçuyorum san. Kafası nasıl güzelse, kırlarda koşarken bir uçuyorum kafasında, kafası taylasında Bence mangal anlatıyor o şarkı. Nasıl? Mangal insanı zaten mangal yelemeden yerleme şey, kanat çırpma gibi. Aa anladım. Hem kanat çırpıyor orada dumanıyla da kafası Hı -hı. güzel oluyor. Ondan sonra da uçuyorum sanıyor. Peki o zaman sizi Güzel Hareketler dizisinde Çin'in en zengin iş adamlarından Li Junyan'ın e, en güzel hareketlerinden birini hemen e, bakalım isterseniz. Li Junyan 12.000 çalışanı. Çok zengin olca her yaptığın şey oluyor. Vallahi ege teşekkür sen olsan yapan Erdoğan, bir, Erdoğan Berker'miş. <gülüyor> Erdoğan Berker'miş. Teşekkür ederiz. Sertifika değil miymiş? O... Hayır Erdoğan Berker'in İhavent makamındaki eseriymiş. Teşekkür ederim sanayile patlamıştır efendim. diye teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Ve bize Nebatşehir fotoğrafları gönderen dinleyicilerimize de teşekkür ederiz. <gülüyor> O zaman Ozan isterseniz şarkıyla bir, istersen şarkı bir arayın. <gülüyor> Şöyle demiş Nurdan Hanım. 1-2 saat uyuyayım cildim cildim, olsun, cildim yüzüm dinlensin diyerek gençliğimi uykuya borçluyum Abi diyerek. Işte bak Nebahat'e de aynı şey var. Hep HD kalitesinde hep HD kalitesinde. Bir orada Aşkı Fefno'da bir şey yaptı. Yüzünü çan için son O da, bölümde. O da rol gereği Rol gereği tabii ki tabii ki. Li Junyan 12.000 çalışanından 6.400'ünü 4 gün sürecek Fransa tatiline götürdü. Ondan sonra da orada güzel bir geçit töreni düzenlediler 6400 çalışanıyla beraber. Şov parçasına. Vallahi çılgın patron çalışanları için Paris'ten Lise 140 otelde oda tuttu ve 12 tren kiraladı. Ee, ondan sonra toplamda da çok bir para tutmamış ya yalan söylemeyeyim de 40 milyon lira para tutmuş. Happy topu yani. 4 günlük eski, Fransa tatili. Eski yu anlamı mı yeni yu anlamı 6 <gülüyor> sıfır atalım mı yani Vay. Atmayın abi direkt direkt maç girin ya 40 milyon lira diyorum yaklaşık olarak. Ege olsa Kimleri götürürdü kimleri? Ahmet'i götürürdüm bir. Ahmet'le tabii canım. Ahmet'le baş başa Trenin çılgın bir tatil. Trenin başına oturduk yani. Vallahi öyle dünyanın en zengin bin adamı arasında şey yapıyor. Geri kalan çalışanların ne oldu diye düşünüyorsunuz tabii. 6000 çalışan mı? Vallahi diğerleri böyle bizi götürmedi dünya bizi götürmedi. Toplam kaç çalışan varmış Fabi? 12 bin. 6400. 12 bin eksi 6400 eşittir 5600. O zaman belki de sordu yani işlerde durmasın tatil'e gidiyoruz diye niye canım dört gün fabrikayı kaba git? Altı kişi, altı bin kişi tatil yapıyor, dönüyorlar hop öbür altı bin kişiyle bu sefer Roma. Gelecek yıl tatile götüreceğim demiş hmm. Sizin nereye götüreceğim sürpriz demiş Valla Acun'a bağlamış şeyde Sizin de demiş ne, ne? Primlerinizi daha yüksek yatıracağım demiş Feran adam sonuçta yani bir hoşluk olarak buluyormuş. Ay vallahi var ya nasıl çalışanları nasıl seviyorlar nasıl seviyorlar. Selfiler selfiler selfiler. 6400 adamda selfie çekilmenin <gülüyor> bu, dayanılmaz hafifliği. Burada durum tabi farklı biraz da patronla tatile gitmek de şey olabilir ya. Lan ne olacak zaten. <gülüyor> lan mı? Yani, yani 6400 <gülüyor> bir kişi olarak gidiyorlar yani. da. Yani orada patronu görmeme durumu çok yüksek. Bir de aileleriyle falan mı götürüyor? Yok canım sadece çalışanlar. Nasıl bir şey? olur mu yeklen? canım Oktay sen de ne yaptın ya? Orduyla mı geçsin adam yani ne yapsın? Bir yere kadar. Kalabalık, kalabalık mı <gülüyor> aile? Yani o konuda Çin emin isim. Çin aile diyorum ya. Çin ailesi ama şey olur ya. Çeknik aile olur. olur. Bir çocuğa izin yok mu orada? Bir çocuğa izin var. Gerisi diyorlar. Şey lükse girer diyorlar. Ya da hep pe bekarları götürdü. Yine bir Çok üç katına kalabalık. çıkacak. Böl bunu. Madem öyle şey yapıyorsun. Böl. Aklı şimdi ailede kalır o adamların. Dört. Eğer ailesi olanlardan bahsediyoruz tabii. Oktay yani... günlük tatilden bahsediyoruz ya. Tabii ki özlerler. Bir özlem, bir hasret, sıla hasreti Gurbet sonuçta gurbete gidiyoruz diye çıktılar Çin'den bunlar nereye gidiyorsunuz gurbete Fransa'ya gidiyoruz efendim diyerek dört gün deniz kıyısında hoş tatiller güzel yemekler ören yerleri ören yerleri çok güzel espri dönmüştür orada ya seyahatler sırasında. Çin esprileri. Mi? Tabii canım, Çin esprileri. Bir Çin evet. esprisi patlatsın ortaya. Ne bileyim abi, 6400 tane aynı yerde çalışan adam, hepsi birbirini tanımıyordur bile. Müdürüm. Müdürüm, <gülüyor> sü çok güzel. Müdürüm. <gülüyor> Espri dediğim ben. De, benim aklımdaki espriler böyle espriler. Ama ne kadar güzel Hayır, insanın müdürünü o bikiniyle, shortla, e, donla görme imkanı vallahi pağa biçilemez. Kısım şefleri şey yapıyorlar. Kısım artık. şefleri ve kısım amirleri. Deve güreşleri. Allah, amirler arası turnuvalar. Kaç tane amir vardır orada ya 6400, 6400 kişinin 400, en az... 6400 evet. kişinin amirdir. açık bir daldığını düşün. Valla 600-700 tane amir. 2000 amir vardır, 1000 tane el, başkan vardır Fahir. Neler? Daire başkanları. Allah! Hem de ne Allah. Valla bravo. Neyse 6000 kişi de gelecek seneye gidecek. Onlar da üzülmesinler. Aman dikkat! E, Cannes'da selfie yasağı da geldi. Dünyanın en prestijli film Orada festivali. Orada da mı? Fransa bir gıcık olmaya başladı ya. Müzelerde yasakladı. Şimdi Cannes'da mı? Evet. 13-24 Mayıs tarihlerinde yapılacak festivalin jüri başkanlığını kim yapıyor? Kardeşler diye geçer. Ne kardeşler? Aa, ee, şey. Sen ve Dadaşlar mı? Cohen mi? Cohen kardeşler. Evet. Cohen kardeşler yürütecek. E, festival başkanı da Cherry Free Murks. E, falanlar filanlar. E, açıklamalarını yaptılar. Selfie konusunda uyardı tier free MOOC. Selfie için... Ne dedi? Çubuk mu getirmeyin dedi e, yoksa selfie mi çekmeyin dedi. E, selfie çekenler güvenlik görevlileri tarafından selfie çubuklarıyla sert bir şekilde dövülecek demiş. E, dövülecek dedi yani işte kaba etlerine bir etlerini, iki, tane iki tane selfie çubuğuyla şöyle lapsen, esnek lapsen. olanlarına tlaks diye böyle ucundan tutup çekip tlaks diye böyle. Evet, ne yapayım lan? Ne yapayım lan? Ne yapayım lan? Anlaşıldı. anlaşıldı herhalde. Evet, Anlaşılmayan bir şey yok. 17 dükkan vardı gene selfie çubuğu. Kimseye zarar vermeden bir anda bir masadan bir çubuk uzandı. Fotoğraflarını çektiler. Kimseye rahatsız etmeden. oktay bizim dik Dükkanımızı helikopterle çektiler mi? Çektiler. Nasıl? Aa, ne zaman çektiler? Hiç istedilmedi ama ya ben böyle biraz gelir e, helikopter değil. Quadropter mi? Ne Guadropter. onun adı? Quadrocopter mi? Bir güzel bir hmm. isim var. Evet. Tipi de çok güzelmiş onu. Tabii canım ben de onu için... çekti onu ya. Quadropter'in sahibi. Sa abi geldi Her gittiğim yerde Quadrotta Herle çekiyor mu Dedi Evet Fikret Bey miydi Fikret abi Fikret abi geldi e, Önce sakallarıyla Girdi içeriye Önce, sakalı, önce girer sakalı Ondan sonra kendisi Ondan sonra Quadrotta Geldi Aa dedim Dünya dedim Demek ki dedim Yuvarlakmış dedim kadar çok güzel Şov yaptı ya Valla. pek kimse anlamadı ama herkes kahvaltıya vermişti kendini pazar sabahı. <gülüyor> Tepede uçan kuadrokopterden kimsenin haberi yok. Evet yani binanın çevresinde böyle fır fır fır fır fır, fır, fır döndü. Aa çok hoş. Oktay seni e, reklam arasında öpmem lazım ya şimdi hatırladım. Ne oldu hayırdır? Ben dün dikiş makinesi almaya gittim ya. Aa, seni evet. öpüyorum sen de gider Oktay'ı öpersin. Daha kapıdan girer girmez. Rahmi Bey mi? Rahmi Bey evet. Oktay senin Benim... dikiş makinası satıcısıyla bu ilişkin beni hakikaten... Ben de şaşırdım daha dükkana girdim bismillah bakıyorum etrafa ne falan diye. Böyle bir şey. Oktay için öpüyorum. Ama yani. çok güzel esnaftır. Rahmi güzel... abi. Rahmi abi. Benim tek endişem beni acaba e, gerçekten hatırladı mı? Yoksa o Yoksa içten gelen sabimiyet mi? Seni öpmek için ve içten genel sabimiyetinden dolayı mı öyle dedi. Ondan emin olamıyorum. Onu da reklamlardan sonra Oktay. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radio Turası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler Ne kadar çok bekledik şu güneşin Böyle tepede çırılçıplak Durmasını hep böyle bir bulutların arasından Güzel yani güneşe şekilde konuşuyorsun öyle çırılçıplak donsuz muamelesi Yapıyorsun sen güneşe Ayıp değil mi? istediğim gibi konuşur ya güle ben sevmeye, senin benimle gün arasındaki ilişkiyi bilme ne hakkın var ne demek ya batışı farksız haksız bin lira harcadım bir, bir, yaşadım, bir fix <gülüyor> Eskiden 6-0 atılmadan önce diyorsun değil mi? Evet. Eski şarkı çünkü bu. Modern sabahlar olarak kraliyet ailesinin ihmal edilen e, prensine herhalde bakmak, ilgilenmek bizim görevimiz. Boynumuzun borcu Doğru, tabii ki. vebal olarak kalırız. Biz... İlgi, ilgi, ilgi istiyor e, Harry, prens Harry. E, İddia da yapayım, ilgilenmiş Harry rahmetlik istedi. <gülüyor> Arkası ölenin arkasından arka arka arka konuşulmaz. arkasından konuşulmaz, konuşulmaz arkası, Avustralya ziyaretinde genç kızların evlen benimle diye hücumuna uğrayan Hücumu ne lan? <gülüyor> Hücumu ne? Onu ben de bileyim... Ana, ana mi yazmış abi ya? O, hücum de. etmişler hani. <gülüyor> M harfinde fark ettim bir Hücum etmişler. <gülüyor> Hayır hücum etmek ne demek ya? Hücum etmişler. <gülüyor> ben de böyle konuşmaya başladım geçen gün diyetli yerine rejim lafını kullandım. Sen de dedim rejim mi yapıyorsun? <gülüyor> rejim ne Dediler bana 2000, rejim. 5 2000... kilo çilek yedi. Kan birden beline hücum etmiş. <gülüyor> Çok fenalaşmış. Rejim lafını kullanırken dikkat et. Var. Hakikaten dedik. Abuk yerlere gidebilir konu. Aman dikkat diyoruz. Hücumla uğrayan Britanya prensi Harry. Nedir bu Harry'nin başına gelen hücumunu? Niye hü hücum ediyorlar? Hücum. Evlen yani, benimle diye. Prenses oluyorlar mı onlardan? Evlen benimle demiş. Şirin baş... E onların hepsi konuşmak için öyle şey diye konuşmak için prenses olmak için bir prense ihtiyacı var Avustralya'da. Adamın tahtta sırası yok ya. Nasıl sırası yok? Beşinci sıradan. Ben, benle arasında neredeyse fark yok yani. Olur mu saçmalama iddiada şey Biraz gibi var Biraz var canım. Ege var, var ya yani olma... olma olasılığımız çok yakın. Saçmalama. Ama canım öyle bakacak olursa Gerçek prens bak şimdi. Prens Charles, prens da senin... Charles var. Prens Charles'da benim aramda da bir şey yok ona bakarsın. Prens Charles senden daha yakın. Benden de onu da söyleyin de hani. Senden, <gülüyor> senden daha yakınım gibi bir anlam için. Charles, Oradan evet. William. Ondan sonra iki tane çocuk var. İki tane çocuk var ama biri oğlan biri kız. Oğlan dördüncü sıraya geçtiğine Pardon göre. Pardon da sana Elizabeth de sen. <gülüyor> Elizabeth tahtın kaçıncı ya. varisi be? Nasıl ya işte. Küçük Elizabeth mi? Küçük Elizabeth dördüncü yani hiç oğlan kız olmasını fark Çok, etmiyor. Fark etmiyor mu ama? Ondan sonra Harry'e geliyor ondan sonra bana geliyor. Aa. ya siz pardon da insanları tahtta çıkma sırasına göre mi değerlendiriyorsunuz çok güzel vallahi çok ha? güzel şu anda bizim bütün ha? aristokrat anlayışımıza darbe indirdi hayır yani belki mantıklı şey de o işte. tahtı reddedecekler nereden biliyorsun nereden biliyorsun belki tahtı reddedecekler Tahtı ret ret ret iniyorum demiş. Aşkı aradığını ve çocuk yapmak istediğini söyledi. Yani 30 ya, bu, bu yaşındaki Bu kadar da söylenmez ki. Yani. Çocuk yapmak istiyorum. Yandı. Bu lafı der demez. Genç kızların nesine ne? uğramış? Hücumuna. buna uğramış. Geçen yıl kız arkadaşı Cressida Bonas'ta ayrıldığından beri yalnız dolaşan Harry kendini dönüm noktasındayım diye tarif ediyor. <gülüyor> yalnız dolaşıyorum Bir Özellikle yıldır sadece yazar. O da bir azat. biliyorsunuz analist, siyasi analist oldu artık. Yani analist. görmediniz mi? Güzel. Savaş Ay'de şarkıcılarla ilgili konuşuyordu. Yok artık şey, taktı, şey oldu. Uluslararası Türkiye oldu. üzerinde oyunla, oynanan oyunların analizlerini yapıyor kendisi. E git at pazarına herkes orada bütün re büyük resmi görenlerin hepsi orada yani. İşte at pazarı da televizyonlarda çıkıyor. Kendisi o yüzden e, ile birazcık ilgi diyoruz. Buradan kraliyet e, ailesinin de bizi dinlediğini biliyoruz evet. ilgiden işi varmış adam Hücum etmişler dedin Ya o aradığı bir ilginin sonuç olarak şeyi Tezahürü işte Sen de gitsen Avustralya'ya desen ki Ben de çocuk yapmak istiyorum desen Orada yine sana da hücum ederler Bana gidin. hiç hücum etmezler gibi geldi ama Aa, Olur mu sen evlatlarını göster yanda pırıl pırıl bak Bir tane bakarım. daha düşünüyorum Hayır, Bir tane daha düşünüyorum desen Bu adamın yaptığı çocukları böyleyse Bu adama hücum etmek şart Öyle bir şey istesen Fahir Öyle hücum şey... etmelerini mi istersin insanların <gülüyor> yoksa hücumuna uğramalarını mı? Aa, zor soru. Bana bir hücum bir hücum uğrayayım ki öyle gelir yani bana. Hücuma uğramaya gelirim ben. Teşekkür ederim. Ben hücuma. istediğim cevabı aldım. Sevgili Hücumu. dinleyiciler, önümüzdeki saatte davetiyeler havada uçuşacak. hazırlayın kendinizi. Aynıin davetiyesi. Metnexer yol diyor size. Metnexer. Söz vermeyin. Modern sabahlar. Bogdan sabahlar. Modern Sabahlar radyo türü, Modern Sabahlar devam ediyor sevgili severler. Radyo TÜR'ün 109. özel gösterimi Bu Perşembe gerçekleşecek Ve e, şunu söyleyelim Gerçekten de diğer özel gösterimlerimizden Farklı olarak Mad Max Fury Road Kan Film Festivali'nin evet, e, Gösterimiyle aynı anda Aynı anda açılış müziği Yani şimdi 14 Mayıs'ta kanda gösterilecek bu film. Biz onlar daha fuayede sigara içerken bunlar portakal, istedip, suyu. portakal suyu içerken cipsi nereden alıyoruz çünkü bilgisayar da Cips. şeydir. Lütfen ama ikramlar e, falan. Sakallı yerken Fransızlar. Double dip yapmayalım. Lütfen buradan uyarıyorum. No, Lüt, double dipping. Double dipping. Tamam. Lütfen yapmayın. Biraz oradan ısır. Biraz ona batır. Tamam. Yok, onlar yok. onun derdindeyken biz filmi çoktan izlemiş olacağız. 21.40'ta Neme Ne zaman? 14 Mayıs Perşembe Cinemaximum Jackass. Kababa hesapla yerine. yarından sonra yani. Yarından sonra Perşembe günü Mad Max'i doyacağız. Mel Gibson'ın unutulmaz eseri <gülüyor> Mad Max'i yeniden çevirdiler. Gördünüz mü fragmanı? Yok. Gene Mel Gibson oynuyor. Mel Gibson'u kolay kolay oynatmazlar artık yani. Artık yani. Bitirdik bitirdi. kendi kendini bitiren kendi sonunda biz ya. Yarışmalarda çıkıyor. Terbiyesiz. Clint Eastwood falan şey yapsın. Daha Ve artık. bu filmin Kim oynuyordu bunda Tom Hardy mi ee, Şöyle bir bakayım Oktay Tom Hardy başlığında Tom Hardy ile şey var o e, Güzel kadın var ya bir tane Ha şeytan avukatındaki Charlize Theron <gülüyor> <oynuyor>. Charlize Theron <gülüyor> Şeytan avukatındaki kadın diye geçer Evet Ve atlamalar zıplamalar patlamalar Ne ararsan bir filmden kalite bir filmden Aradığın her şey var Tamam Tam bir aksiyon filmi diyebilir miyiz Tam bir 4-4'lük bir aksiyon filmi ve şanslı bir... 4-4'lük veya 9-8'lik bir aksiyon filmi diyoruz. Belirleyeceğiz. Ee, pırıl pırıl bir gün olduğunu söylemiştik sevgili dinleyiciler. Bugün şu saatlerde aklınıza bir bahane gelse, bir yalan atsanız, işinizden, okulunuzdan, yapmanız gereken şeylerden kaytarsanız... ...bugüne güzel güneşli günde ne yapmak isterdiniz, nasıl değerlendirmek isterdiniz diye soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Twitter'dan nasıl soruyoruz Oktay? Ne Twitter'dan e, yayında sorduğumuz bugün soruyu lütfen cevaplar mısınız? Bugün, bugün işiniz gücünüz olmasa ne yapalım? Bugün felekten bir gün çalacak olsanız ama gün, doğrusu yani şöyle, şöyle. Onun için. felekten çalacağınız gün bugün olsa bugün olsa ne yapacağız? Yani Bandabulya'nın gancerisine oynan bağlı gulli cingur kurasına Garacocuk açmış ne yapacağız sorusunu sen yaz Oktay. Tamam abi 140 karakteri Geçiyormu o dönüm? Bakayım. İstanbul'un bak, kançeli sin'e ismi oynan bağlı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz be Hüseyin Taylan. Hüseyin bey hoş geldin seyir Ne yapıyorsunuz Hüseyin? Taylan bey? diyor. Tayland ya. İspan. Ta İsmini bir başka dedim. Yok ben Hüseyin <gülüyor> Taylan olarak anladım Biz de sizi. öyle. Biz de öyle sandık Taylan bey. Hüseyin hiç etmeyin Sizi ilgili bir şey değil. Ee, hoş hoş geldiniz o zaman. Cevap kadın okuluyor. Kemal diyelim o zaman. Kemal bey. İyice karıştırıyorsunuz. Ne, ne adınız efendim bu? Kemal e, Bu da Göbek adı e oluyor O da Göbek e. Şöyle yapalım Kemal Taylan Hüseyin <gülüyor> Hüseyin'i ee, bir yerde kullanmamız gerekiyor o, Hüseyin. Hadi, Tamam Hüseyin kullanalım Tamam, tamam Hüseyin, Hüseyin mi? Hüseyin diyoruz tamam <gülüyor> Hepimiz mutluyuz şu anda ee, evet. Ne, ne yap yap yapıyorsunuz? Neredesiniz şu anda? E, i̇şe doğru gidiyorum Ne işiniz var? Ee, bir patent bir, çalışıyorum. bir patent bürosunda çalışıyoruz. İşe gitmeseydiniz bürosunda. bu güzel havada ne yapardınız? Kaan, Kemal, ee, Talha. <gülüyor> ev, evde kalır mısa oyun oynardık. Oyun mu ee, oynardınız? Bu havada eve tıkılacaksınız evet. ve oyun oynayacağım mı diyorsunuz? <gülüyor> var mı aklınızda <gülüyor> evet, net oyun? Yani. Devam ettiniz bir şey. Başından evet, zor kattınız. E, yeni e, satın aldım. E, i̇şte Bir hafta falan oldu. Onun heyecanı da olmuş. Ne? Hangi ya. oyun? E, çiftlik oyunlarını seviyorum. Çiftlikte de ne yapıyorum? Ekip. Çok saçmalıyım anlatsam mı anlatsam mı? <gülüyor> Artık bu kadar şey <gülüyor> yaptınız. Çiftlik <gülüyor> oyunu oynayacağım diyorsunuz ya. Çiftlik oyunu ya. Oyunun adı ne? Shen ee, Çiftlik. Farming Simulator. Ne simulator? Ee, farming Simulator. Farming, farming simulator. simulator. İsmi de kolaymış. Peki efendim çok evet. teşekkür ediyoruz. Güneşli günü en güzel şekilde PlayStation başında geçirecek dinleyicimiz. Çok Aynen. teşekkürler efendim görüşmek üzere. Evet, görüşürüz. Hoşçakalın Hüseyin Bey. Farming Simulator diye de geçer. Hı hı. Çiftçinin, emekçinin, Böylesin. yay çepin dostu. <gülüyor> Vallahi demek ki çocuğun, çocuğun dediğim, yani koca koca adam tabii ki. Boyum deyince sen genç tabii düşündün falan. Yani içinde hep ukde kalmış çiftçilik. Seçin Ama bir yerde ukde. patent, bir yerde çiftçilik. Patentimi yapıyorum, çiftçilikle de hobi olarak uğraşıyorum diyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? hanfendi? Gamze Hanım, gözde lan gözde lan gözde Ege Gamze nereden çıktı? Benim gözlerim de görmüyor, kulaklarım da duymuyor galiba ya. O... Bir soralım isterseniz tam isminizi anlayamadık biz efendim. Gamze. Ne tamam. tamam. E... moruk belli oldu galiba. Yani hakikaten Gamze Hanım hoş geldiniz yayınımsa. <gülüyor> pardon özür dilerim Gamze Hanım. Ege sen demin muruk mu dedin? Efendim, Biz müzisyenler mi? öyle deriz birbirimize. Ne haber muruk teyze, gözde hanım hakikaten e, pardon, Gamze Hanım. Gamze. Ya Gamze Hanım beni mağdur ettiniz şu anda ya. E, resmen bir benim... konusunda bir sıkıntımız var. Duymuyoruz, Gör görmüyoruz, bilmiyoruz, aklımızda tutamıyoruz. Neredesiniz şu anda? daha yoldayız. Eşimin arabasını servise bırakmaya gidiyoruz. Ankara iğrenci yani şu anda. <gülüyor> ya. Ama şey bir dakika Gamze Hanım'ın eşimin arabası demesi. Yani eşinizin arabası ayrı. Sizin arabanız ayrı mı yoksa? Evet. Eş... Biz eni olduğumuz için <gülüyor> Dese, çift araba gidiyorsunuz. Eşinizi alıp gönecek misiniz öyle mi? Planın. Evet. Oradan işe geçeceğiz aynen. Aa o da öndeki arabada sizi dinliyor olabilir mi şu anda? Hayır arkadaki araba beni dinliyor Evet. <gülüyor> ben işten önde biraz basarım diyorsunuz peki yollarda tamam o zaman peki şey ne derler bir Angarya'da çıktı durup dururken hem işler var hem de böyle bir şey mi sanayide mi geçecek gününüz yok hayır sanayide falan yazmayacak arabayı bırakacağız oradan işe geçeceğiz zaten servise bırakacak normalde bu kadar trafiğe girmiyoruz Hmm. O şansı küçük saadet. Peki orada servise verdiniz Usta ile iki kelime konuşurken bir an göz göze gelseniz. Hadi bugün işten kaytarak mı deseniz Mangala ne yapardınız? Gizimleriz. Nereye evet. giderim? Mangala giderdik. Mangala mı? Sabah evet. saat 9.17 itibariyle mangal evet. sezonunu açan Gamze Canım Hanım yakalandı. 9.17'de yapar planını Ama... öğleden sonra gider. Sizin özel bir mangal yeriniz var mı Gamze Hanım? Bizim işte birkaç haftadır daha önce arkadaşını 3 tane götürmüştü oraya gitmek istiyoruz ama durmadan yağmur vesaire engel oluyor kesin basar oraya giderdik gibi 2 saat falan sürüyor zaten şahaneymiş valla tamam o zaman <gülüyor> mangal diye kaydettik buraya çok teşekkürler efendim <gülüyor> kolay, <gülüyor> gelsin Aa, olun, olun, kolay gelsin sağ olun afiyet olsun kolay gelsin hoşçakalın ee, twitter'dan yazmadık sorumuzu ama yazamadık ama <gülüyor> dinleyicilerimiz sağ olsun cevapları göndermişler demiş ki kremen demiş ki Ankara'ya gelirdim Hayat bir gündür, o da bir gündür demiş. O da bugündür demiş. Demiş. Demiş. Gizem Umut Doğan demiş ki bugün Felek'ten bir gül çalacak olsam önce mükellef bir kahvaltı eder. Sonra eşimle Avengers'ı izlemeye giderdim demiş. Aa biz Ay. de gidecektik Avengers'a. Oktay Bey çok işimiz var diye götürmedi bize. Günaydın efendim. <gülüyor> günaydın. günaydın. kimle Kiminle görüşüyoruz? Günaydın, günaydın. Hoş geldiniz beyefendi yayınımıza. Kimle görüşüyoruz? Hoş bulduk Barış Anav ben. Barış Bey hoş geldiniz. Ne yapacaksınız bugün Barış Bey? Valla e, kaytarma fırsatım olsa ilk su kenarına atardım kendimi. Su kenarı. Güneş batana kadar da orada yatardım Evet. Ayakları sokarak mı yoksa kenardan kenardan mı? Ayakları sokarak da olabilir. Evet. Suyun miktarı önemli mi Barış Bey yoksa öyle bir yani yani, leğenti yani. bir şey de olur mu? Yani, yani <gülüyor> en, en az o kadar bir su diyorsunuz yani. Havuz değil evet. yani doğal bir su birikintisi olması şart. Tabii tabii Güzelmiş, güzel Niye tabii, böyle bir isteğiniz çizim. var ben merak ediyorum Su, Yani şeyiniz mi ne derler Ayakları batırasınız mı geldi Bir de bütün gün yatacaksınız Suyun kenarında evet, Yorgunum da biraz ondan kaynaklanıyor galiba Ah kurban olurum bütün... Barış Bey hiç mi şansınız yok bir yalan uydurmak için ...kendi işim olduğu için yok ya. Aa. İnsan kendi kendine yalan söyleyebilir mi? Nein. Söyleyebilir mi çocuklar? <gülüyor> <gülüyor> Mesela Nine. ben size söyleyebilirim ama kendi kendime söyleyebilir miyim? Biz o yüzden Evan gidemiyoruz zaten. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. En kısa zamanda dağılır. su kenarlarında dinlenmeniz dileğiyle. İnşallah. <gülüyor> i̇nşallah. İnşallah, inşallah. Yatış diyenlerden İnce Hanım ot diçimlerine uzanıp kitap okurdum demiş. Ondan sonra Güler Ufuk demiş ki... ...asabiyim parka gider ayaklarımı toprağa basardım. Hem stres gider hem iş demiş Kenan Bey ne demiş süper bahçesi olan sevdiğimiz mekana gider güneş alırdım reklama girer değil isim veremiyorum demiş Bizden, bizim de var efendim bahçemiz var <gülüyor> çok güzel efendim bahçemiz Bugün bu güzel güneşin de gazıyla kışlık lastiklerimi değiştireceğim demiş bas. seni çılgın Vay. kim o sahnebaz, sahnebaz. günaydın efendim Hello. Hello. günaydın Kimle görüşüyoruz efendim? alo alo Alo, alo, buyurun. Alo, buyurun. Yayınla mı yaptınız? Yayınlasınız acaba? Yayının dibisiniz. Tamam. Kimle görüşüyoruz? <gülüyor> barış ben. Aa, iki Barış üst üste geldi. Keşke bir şey dileseydik evet. az önce. Allah kabul kabul. Emigrantsa gitmek. <gülüyor> barış <gülüyor> evet, bey siz bugün, ne yapacaksınız bugün? Bugün eğer her kaliter gibi bisiklete binerdim. Aa bisiklete. Nerede biniyorsunuz bisiklete? Çılgıncasına. Çılgıncasına hafta sonları olmazsa Eymir e tercih ediyorum. Ama Eymir'de de böyle çılgınca bilinmiyor ki orada hafta sonları nezi nezi biniliyor yani acayip de bir bisiklet trafiği oluyor. Bugün ama tam evet, boşken... işte haftasını olmazsa e, çok güzel oluyor. Valla hunharca binebilirsiniz çılgınca bisikleti. Çılgınca evet, binebildim derken Barış Bey yani basar mıydınız o anlamda mı yoksa bisiklet böyle evet, usul usul giderken de o çılgın şeyi hisseder misiniz? Yani? Süre bazında evet, ben Tempolu gayet güzel keyifli Tempolu yapar. bisiklet güzel 40 kilometre 50 kilometre bir tur atıp. Vitesli mi bisikletiniz tamam. Barış Bey? Buyurun. Vitesli mi bisikletiniz? Vitesli evet. Vitesli. Hiç kontrola pedal bir bisikletiniz oldu mu? Heavy Kontrol kontrol olmuştu. Evet. olmuştu. pedalın tadını da hiçbir şeyde Hiç alamıyor insan için. değil mi? Evet. Vallahi. Evet, 50 kilometre gidecek bak o tadı yakalamak için. Ama kontrol pedal olsa <gülüyor> 200 metre gitse tam tadını alırsın. peki vuracak. biz de bugün mesela Emire gitsek bir feykten bir gün çalalım diye orada karşılaşsak bize bir tur verir misiniz? Ee, Camin camiden oradan gelebilirsiniz. <gülüyor> ya yok biz ben, vallahi ciddi sordum. Çünkü bisikletini kıskı. Bisikletçi saatte 10 lira kurban olayım saatte yani. 10 liraya. Ney? Bisikletin kirası. <gülüyor> Tamam. Kralına bindiririm. Kralına para toplayıp Para gideceğiz. Tamam. İsterseniz önce ev sonra bir bisiklet. Ne dersiniz? Çok teşekkürler Barış Bey. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Harlan demiş ki, Seymenler Parkı'nda hatun kişiyle bu tatlı havada vakit geçirmek, uçurtma uçurmak, aylaklık yapmak. Aa, hatun kişi de şey diyor, er kişiyle bugün <gülüyor> Seymenler Parkı'nda çılgıncasına bir vakit geçirmek. Güleç tutalım. Ay, ne, niye böyleyiz ya? Kimse yalan uyduramıyor galiba. Herkesin planları var. Herkes işine gidiyor ama. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Emre ben. Emre Bey hoş geldiniz. Ne işiniz var bugün hoş, Emre Bey? E, şu an işe doğru gidiyorum. Ben e, araştırma görevlisiyim. Üniversiteye Hı. yetişeceğim. Bugün mü bulacaksınız? Yani araştırdınız, araştırdınız. İlla bugün mü sonuç istiyorlar? E, öyleymiş. Aslında e, geçen hafta yetiştirmem gereken iş vardı ama bu haftaya kaldı. Hay Hay Allah ya. Keşke onu geçen hafta bitirseydiniz bugün de size kalacaktı. Geçen haftanın işini bu hafta Oraya bırakma, bırakma diye... diye bir laf vardır. Evet, Emre Bey. İşte, evet. Peki imkanınız evet. olsa ne yapardınız işe gitmeyip araştırmayı ee, yerine? Bir şey araştırmasam arkadaşlarını ikna ederdim. Ee, onlarla birlikte Seymenler'e giderdik. Seymenler. Seymenler'de arkadaşlar dediniz erkek arkadaşlarla mı? eee çiftlik böyle kızlar erkekli kızlı ortam erkekli, yaratırdım park grupları sevmenlerde kızlı erkekli evet. ortamların dayanılmaz hafifliği aynı güzelmiş tamam Aynen aynen çeşitlilik olsun Peki yani. efendim çok teşekkür ediyoruz görüşmek teşekkür üzere ederim. iyi günler. Birazcık reklam dinleyelim ondan sonra devam edelim. Radyo Otun'un 109. özel gösterimi Mad Max Fury Road'da davet ediyoruz sevgili dinleyiciler hazırlayın kendinizi zorlu yaşmalara Böyle güzel Güneşli bir günde işten, okuldan falandan filandan kaytarsanız ne yapardınız diye soruyoruz. Cevaplarınızı @modernsabahlara twitter üzerinden veya 210 30 30'a bekliyoruz. Modern sabahlar. Bo modern sabahlar. Radyo 3 modern sabahlar devam ediyor Radyo 3'ün 109. özel gösterimi Mad Max Fury Road'a davete veriyoruz Sevgili dinleyiciler Bu güzel günde işlerden güçlerden okullardan Falanlardan filanlardan kaytarsanız Ne yapardınız güneşin altında diye soruyoruz Telefonumuz 210 30. Evet modern sabahlardan da bize ulaşabiliyorsunuz Siz ne yapardınız Ege Bey Madem öyle herkese soruyorsunuz Sormasını biliyorsunuz da siz ne yapardınız acaba ben yatışa geçerdim Nasıl herhalde Nasıl yatışa Avengers'a e, Avengers gidecektik ya Avengers Sen ne pis adamsın Dakikasında sattım <gülüyor> be Hakikaten Yani Oktay Ben Gürge'ye dedim Hadi Avengers'a gidelim yani Ben gitmem ona Sen tek boşuna git Ben niye tek boşuna gideceğim 40 yaşında Superman kahramanlarının filminde dedim Size sordum Siz de aa ne güzel olur dediniz Ondan sonra aramızda Şimdi isim vermek istemiyorum İşimiz çok İşimiz çok dedi Gidemiyoruz o yüzden Avengers'a Vallahi. Ama yani işimiz çok olmasaydı evin girse gidilmeyecekti. Evde yatacaktı yani. Vallahi abi, bu Onu güzel. Bir evet. Bu güzel havada gidip evde yatış veya yine sinema salonlarına gidiş. Bir, birisi demiyor ki su bir Gidek de ayaklarımızı batırarak. Ya da başka bir organımızı batırarak Tuba ellerimiz olabiliyoruz. Geçen, yap, geçen yaptığımız gibi e, erkek arkadaşımla Didim'e kaçardık. Sekiz saat sonra denize girmiş olurduk demiş. Didim'e kaçmak. Didim'e kaçar. E, o da bir bak su kıyısına gitmek istiyor. Ondan sonra Zeynep Hanım herkes Seymenlere, Eymir'e gittiğine göre oralar hariç bir yere giderdim. Gitmek lazım. Avengers. Avengers'a Avengers gidebilir mesela. Avengers ya da Avengers. Demiş, demiş. Ee, o da gitmiş orada ayaklarını evin girsede sokmuş. <gülüyor> bisiklet demişsiniz demiş Onur Bey bisiklet demişken bisiklet İsparta'ya şampiyonaya gidiyor demiş. Hadi otu bakalım başarılar, başarılar başarılar Hadi bakalım pedallarınıza kuvvet. pardon bacağınıza kuvvet. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kimle efendim? Ee, ben Taner. Taner Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne işiniz var bugün Taner Bey neler yapmak zorundasınız? Valla e, ne yapmak zorundayım? Önce derse gidecektim, derse gitmedim. Ben öğretmenim. Ee, e, siz ne gittiniz dersi? <gülüyor> 15 dakika beklediler, ders düştü diye çığlıklar attılar. Öyle mi oldu? Yok abi öyle bir şey olmadı. Ben aradım söyledim, öyle bir şey olmadı. Ne dediniz? aradığınızda? ne dediniz? Valla e, şöyle söyledim. E, oğlumun şimdi gösterisi var. Vega'nın gösterisi var. Oluya gideceğim ben şimdi. Okuma bayramı var. Evet. Ha. Siz ne, ne öğretirsiniz hocam? Din... Efendim? Ne öğretmenisiniz siz? E, matematik geometri. Matematik geometri. Lise seviyesi mi? Nasıl? Hangi şeyde? E, lisede var. KPSS DGS hepsi var. Hepsi var. Hepsi Komple ya. Hazırlık, matematik, geometri evet. adına ne varsa hepsi Tamer Bey'de var. Peki Tamer Bey. Var ee, şey, <gülüyor> ne derler? Bu okuma bayramı ne kadar sürecek? Ondan sonra çocuğu alıp kaçma şansınız var mı? Yok. O, o, olmaz işte valla. Öğleden sonra kesin gideceğim derse. Hmm. Ha, öğleden sonra sabahki derslerinizden kaytarabildiniz sadece. Evet. Evet. evet. Ama gidiyorsunuz değil mi? Neydi? E, Melek yavrumuzun ismi? Vega Vega, Vega'nın okuma bayramında ne olacak peki biliyor musunuz? Yoksa Vallahi, e, gidip göreceğiz diyoruz. diyorsunuz? yapacaklar hmm. Rol geri bir şeyler yapacakmış adam olacakmış Onları evde e, yapıyordu sürekli hmm. Çalıştı yani bayağı, bayağı çalıştı bayağı. Evet evet, evet çalıştı Peki öğleden sonra da selbest olsanız Her Bey ne yapacaksınız ne yapacak ilk? Abi ne yapardım ee, Oğlumla birlikte ki eşimin de var e, Bisiklete mi neredeyse? Sizde siz mi Emre? Yok Emre'ye gitmedik. Biz Elvan kent gezerdik. Burada çok uygun yerler var. Bisiklet. Herkes bisiklet hayaliyle demek ki şey yapıyor ya. Gün içine gördüğümüz herkesin kafasında aslında ben bir burada bir bisiklet üstünde olmalıydım düşüncesi var demek ki. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Rica, rica, rica, Tebrik hoş ederim. Rica rica ederim. Hoşçakalın. Aslında abisi diye mi kapatsaydık Abisine. ya? Abisini. <gül> Hoşçakalın abisine. E, Ervan Kent'te ben bisiklet coşkancası diye buraya notumu aldım. Aman kimseciklere söz vermeyin diyor. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba. Ya. Yine görüşürüz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür, Teşekkür Kim efendim? Güneş. Güneş Bey. Siz o zaman senin güzel mi? şarkısını hep beraber söyleyelim. Son. Güneşin doğuşu, batışı, farksız. Altın, nasıl yaşanır, <gülüyor> yaşanır. Bir güzel aşkı. Evet Güneş Bey'i dinliyoruz sizi buyurun. Bugün ben... Sabah... Ne oldu tadınız <gülüyor> kaçtı valla Güneş Bey bir coşkuyla açtınız sonra tadınız kaçtı şarkıdan sonra. Aa yo yo tadım kaçar mı? Geldi mi peki tadınız? Biraz daha fazla <gülüyor> geldi, mı geldi? Geldi geldi çok güzel oldu. İyi geldi tabii. değil mi şarkı tahmin ediyorduk. İhtiyacı olan ya. şeyi İhtiyacı verdiniz. var tabii ki. Ne işiniz var Güneş Bey bugün? Bugün sabahın akşama kadar yol projesi yapıyorum. Oo. Yol projesi mi? Ama güneşin evet. altında mı yoksa böyle ofiste mi çiziyorsunuz? Yok yok evimdeyim. Hı. Evinizde yol mu çiziyorsunuz? Evinizde yol çiziyorum. Ben böyle bir insanım. Hangi yolu çiziyorsunuz <gülüyor> ben şu Ben de anda? böyle biridirim dedi yani. Hangi yolu çiziyorsunuz? Eğer özel değilse paylaşır mısınız? Teşekkürler. <gülüyor> Haymana'nın orta yerinden Ankara Haymana Otoyolu'na bağlantı yolu. Ama lazım bir yolu. O lazım. O Şu lazım bir yol. Bir de dedi, çiziyorum dediğiniz <gülüyor> <Evet>, Hayman'ın <gülüyor> yeri belli. Ankara merkez belli. Böyle cetveli alıyorsunuz. Şuradan şöyle şelesine bile. Viyadikli miyadikli. Ah benim Fahir kardeşim ah. ah. <gülüyor> yani işte diyorum. Buradaki adamın tarlası da bence adama hiç lazım değil. Evet ha doğru. Şey yapsınız. Bir dakika nereden geçiyor nerelerden? Çünkü oralarda oh, kıymetlenecek <gülüyor> de biliyorsunuz kalın ve hayvanının orta yerinden milletin tarlasından geçiyor eski yolun üstünden kalın kalemle geçseydiniz yolu çizdim, o da, da yoğuruldu ama hoş olmazdı bence valla bak bugüne kadar bir sürü yollardan geçtik ama kimin yaptığını hiç bilmedik. Hak Güneş Bey ya. gibi e, yani pek çok insanın emeği var. Hiç fark etmiyoruz biz bunları. Güneş Bey elinize kolunuza sağlık. Haymanınlılar olarak biz size çok <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Güneş Bey bu sohbetimiz anısına o yolun bir yerine saçma virajlarla modern sabahların mevsini koysanız... ...bir zikzak bir sola anlamsızca sert bir şekilde tekrar sağa sola sağa tehlike, tehlike arz eder. Yok canım. Yani olabilir. Bizim fakültede bir tane hocamız şey diyordu, yoldan, yolu yaparken diyordu hani dikkat edin, yoldan geçecek insanlar size şükür mü edecek Küfür yoksa edecek? bütün ailenizi teker teker anacak mı? Ee, e, siz de, Ama tabii, modern sabahlar e, bir hoşluk olur. Bence bir şükür bir edin. olur. Ya da bir yere bir göbek gibi bir şey koyarsanız bizim hatırımıza. Ha, modern sabahlar göbeğe. Ha, modern <gülüyor> sabahlar göbeğe olur yani. Çünkü bugüne kadar hiçbir göbeğe adımız verilmedi. Valla yol konusunda uzmazsınız yani şu yorumlarınızdan ben onu anlıyorum Güneş Bey. Ve ee, biter bitmez ilk o yolu ziyaret edecek olanlar da... Bir, bir şey soracağım. soracağım. Ben hemen çok önemli bir soru. Tuble yol mu? Efendim? Tuble yol mu? Yok tuble değil. Aa ah, ah, benim oğlum. güneş kardeşim ah! Nasıl bağırdıysanız adama hatta Kapattık düşürdük ya. Vallahi... Cevabı alamadık ya. Alamadık Vallahi... hakikaten. Yol konusuna girdik. Herhalde şey olsaydı, boş vakti olsaydı o da güzel bir modern sabahlar gobeye yapmak isterdi benim anlayacağım. Sadece öyleden sonra değil de bir iki gün olsa demiş Pınar Hanım, Olimpos'a giderdim demiş. E canım yine bir iki günlük olmasın, öğleden sonrasını da Olimpos'ta geçirsin. Günaydın efendim. bir seçenek. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ali ben Ali. Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza. N Burada... Ne işiniz var bugün? Hiçbir işim yok. Aa süper. <gülüyor> Sizden mutlusu olmaması lazım. Vallahi bak geliyor. Çok mutluydum. Evet. Çok mutluydum. Sabah ne güzel hiçbir işim yoktu. Kendi kendime seviniyordum. Tamam. Şimdi az önce işte bu mevzu açıldı. Ne yaparsınız ne dersiniz? Yapacak iş bulamadım. Çok moralim bozuldu. Hayda. Amcalım bir... ya güneşin altında bizden ne zaman bir göreceğiz gökyordum. böyle? Vallahi. Ne tarafta oturuyorsunuz Vallahi... Ali Bey? Çay, çay yolu tarafında. Çay, ne yapayım En güzel fikri vereceğim size. Bisiklet mi fahiş? Hayır. Askılı tişörtünüz var mı? Askılı? var. Ha, askılı tişörtünüzü giyin. Ondan sonra çay yolu tarafında bütün gün güneşin altında çılgıncasına. <gülüyor> tabii ki yağlayarak, kendinizi de yağlayarak. Ali Bey, hiç bir şey yok mu sizin orada ya? Belediyenin spor aletleri? Var, Giyin askılı tişörtünüzü Tabii ki yağlayarak <Gülüş reel> Gidin spor aletlerine <Gülüş re> Milletin gözü gönlü açılsın ya <Gülüş re> Tadını alamazsınız ya Yaparsınız ya spor da Bir şey soracağım sizin niye askılı tişörtünüz var ya <gülüş re> Bir ara özelmişti ya <Gülüş re> Dur adam <Gülüş> <gülüyor> Çok, saçma. Çok saçma oldu Ben, ben, tanınıldım. ben tanınıldım. ne yapacağımı buldum Ne yapacağımı buldum bugün Ne buldunuz Hiçbir işim yok Asıl tuşörtümü giyeceğim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir dakika sonra ne yapacağız? <gülüyor> balkonda. Balkonda. Ya, Tabii yavaş yavaş <gülüyor> ilk önce çay yolu sizi ilk önce balkonda tanıyacak. <gülüyor> sonra bu adam sokaklara indi <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Zaten aslında tişörtü giydikten sonra zaten mekanı kadar bir ödemik kalıyor yani. Kalıyor evet. Yani Ama yağlanmayı unutmayın abi. Yani. Aman dikkatli <gülüyor> sen. Yağlanmayı. Yağlanmadan Eski bölümler dinleyeceğim podcast'te en iyi fikir bu bence. <gülüyor> Çok sağ olun efendim. Görüşmek, Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güzel geçsin gününüzü. Hoşçakalın. Askla tişört zaman ve mekandan soyutlu insanın bir anı. Aynen. Çok güzel tavsiye verdin gerçekten. Benim ve de canım çekti şu anda. Anladığım kadarıyla da hemen ikna oldu Ali Bey zaten. <gülüyor> <gülüyor> ettiysen. Bir gün Ay. daha ama bugün ne giyersiniz diye konuşalım olur mu? Sanki sen bu konuya alayım, daha ol. hazırlıklı gibisin. Günaydın efendim. Güneş Bey mi? Günaydın. Ha, Güneş. Geldin. Hoş geldiniz. Ne oldu Güneş Bey? Bitti mi yol? Valla düştüm galiba ben. Düş. <gülüyor> kaç kilometre yol çiziyorsunuz Güneş Bey? 32. 32? Hayır, bir şey de ya. Nasıl bir şey diyeceğim canım? 32 git, 32 gel, 64. Her gün 64 kilometre. Ayda kaç bin kilometre eder? haberim haberin var mı? Bugüne kadar kaç kilometre çizmişsinizdir yol toplam? <gülüyor> yani yolun hepsini bir anda yapıyorum. Daha <gülüyor> güzergahı falan belirliyorum işte. <gülüyor> bir haftaya falan biter. Peki efendim. Kolay gelsin. Ne yapacaksınız? Yolunuz açık olsun. Evet. Yolunuz evet. açık olsun Demek da Güneş Bey ne yapacaksınız? Esas cevabınızı alamadık. Ya şimdi e, eğer boş vaktim olsa, olsa kız arkadaşımı alıp Büyükada'ya giderdim. Son Büy gidişimiz baya bir rezalet olmuş. Ne Aa, Ne oldu ya? Bak merak ettik. Büyükada'yı büyük adada... ilk gidişimizdi beraber. Evet. Bir turla beraber gittik işte. İlk başta Dolmabahçe Sarayı'nda fazla oyalandığımız için vapuru kaçırdık. Evet. Evet. Ondan sonra vapura bindik. Orada işte yukarıda Ay'a eriğini manastırı vardı. Onu evet. görmek istiyoruz. Evet. Vapurdan indik. Koştur koştur dedik Dol dondurmamızı alalım. Ay'a eriğiniye koşalım. Binelim. Evet. Falton'a binelim çıkalım Ay'a Evet. İlk başta dondurmacıda para üstümüzü unuttuk. Hay Allah evet. Ondan sonra Farton sırası bekledik. Fatondan indik. Evet. Biz Ay'a eriğiniye yürüme yolu olduğunu bilmiyoruz. Neyse baya bir yukarıya doğru çıktık. Ay'a eriğiniye gittik. E, Kapanış saatini geçmişti şöyle ucundan bir gördük orayı. Evet. Mum, mum da yakamadınız? yok mum yaktık. Mum yaktık. Onda sıkıntı Şükür içim, içim rahatladı ya. Çok şükür, aksilikler gidiyor. Mum yaktınız. Selfinizi çektiniz, mumunuzu yaktınız <gülüyor> zaten daha ne yapacaksınız bence, sonra? bence, Ondan sonra aşağıya inecektik biz. fayton kalmamış. Ve o falcon sırası çılgın bir falcon sırası vardı. O sırada tur rehberi aradı neredesiniz vapur kalkmıyor diye. Hay Allah koştur koştur yokuş aşağı. Vapur saatleri sizin gününüzü mahvetti diyebilir miyiz? bence Kesinlikle, vapur bence, saatleri günümüzü mahvetti. Bence ve, vapur saatleri değil dondurma fikri mahvetmiş. Lap lap dondurmayı iğniden aşağıya, yerken iyiydi. Ayı iri yeniden aşağıya vapur iskeresine kadar depar atarak gittik. Ve vapura bindiğimizde baya bir hani şeydi. Sucuk gibi dondurmalar ter olarak çıktı. Yani evet hepimiz hmm. ter içindeyiz. Ondan sonra kendimizi ve yanımızda oturan insanları da tiksindirerek. Yani kız arkadaşınızdan bir Bey fırsat bu... daha mı istiyorsunuz büyük evet. aday için? Evet bir rezillik daha olsun. Ne yani. içtiniz Güneş Bey? Bir şey içtiniz. Tahmet. Afiyet olsun. Afiyet. Teşekkür ederiz efendim. Güneş Bey Teşekkür pazara ben. gidiyor musunuz arada? Ne? Efendim? Pazara gidiyorsunuz arada değil mi? Pazara mı? Pazara. <gülüyor> ben de aynı soruyu oranlar. Biz de sizin gibi olsa. ilgiyle dinliyoruz Güneş Bey. <gülüyor> Hiç pazara gitmedim. <gülüyor> Aa. Valla siz gitseniz pazara böyle şeftali alsanız hep çürükleri alta doldururlar. <gülüyor> Valla Güneş Bey'in maceraları biraz böyle olmadı. Gittik orada, fayton süresi var. Oradan koy hadi bakalım vapuru. Valla bu genç yaşınızda şeye bağlı. <gülüyor> Bir şey diyeceğim. Güneş Bey. Efendim. Siz daha önce bizim yayınımıza katıldığınızda fıstıkları kız arkadaşınıza soyan Güneş Bey'in iseniz. Evet misiniz? evet aynen o. Ay, o genç kızların rüyası diye söyleniyor sizin için dinleyicilerimiz arasında. Şu anda tweet geldi ben de oradan şey yaptım. Okuyorum. Vallahi o siz neresi mi genç kızların rüyası? Adalar, fıstıklar, var, var faytonlar, var. deparlar, terler. Vallahi bir var. kızın hayal edebileceği her şey var sizde. Evet, bir pazar olur. alışverişi. Vallahi olur. ben Güneş Bey'in ismini Hınzır Güneşi olarak <gülüyor> değiştiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki Güneş Bey görüşmek güzel, kolay gelsin efendim. Görüşürüz iyi günler. Hoşçakalın. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern, sabah, Modern sabahların sonuna geldik sevgili dinleyiciler. 109. Radyo türün özel gösterimi... ...Mad Max Furry Road'un... ...iki kişilik davetiyesini kazanan isim... ...Ali Bey oldu. Hangi Ali Bey derseniz... ...Atletli Ali Bey diye hatırlarsın. Asklıda tişörtü. Asklı, asklı, asklı asklı asklı. tamam. Tebrik ediyoruz Ali Bey'i. Bizi ararsa davetyesinin nasıl alacağını... ...öğrenir sevgili dinleyiciler. işten kaytıramadınız belki ama... ...havalar geç kararıyor. Akşam mesai'den sonra da bu güneş tepede olacak... Güzel bir gün diliyoruz hepinize. Yarın sabah yeniden modern sabahlarda buluşacağız. Var mı dilekleriniz sizinle? Hızlı hızlı alabilir miyiz? Her Her güzel birer dilek çünkü. HD kalitesinde görünen bugün de HD kalitesinde bir yaşanmışlık olsun efendim. Bir gün